Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Barış Bey. Günaydın iyi yayınlar. Merhaba Barış Bey, sağ olun.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 bütün yaşamaya ilişkin mevcut bütün mekanların tehlike evet. altına girdiği çok büyük bir tasallut e, karşısında özel Kesinlikle. karlar için. Evet, Nodu evet. Söyle. Bugün elimizde bir haber var, görmüşsünüzdür muhtemelen. Polonezköy'de imara açılan, Polonezköy'de de yüksek bina yapmak için kullanılan emsal numaralarının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 Ben yani evet. bunu da Polonezköy örneğinden yola çıkarak söylemiş olalım. Evet ee, Çok teşekkür Bunu takip edeceğiz ve mücadeleye de devam edeceğiz. Tam Peki. Sözünü ettiğiniz gibi genel bir büyük tasallukla karşı evet. karşıyayız. Evet. İyi, çok iyi teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41